bile tasdiyi terk etmek küfürdür. Dil ile, tasdiği, dil ile ikrarı da terk etmeyeceksin. İslam'a girmen için o şarttır. Doğru mu? Amele gelince ne dedik? Tavsil var. Doğru mu? Çünkü ne? Amel derece derecedir. Ancak ameli bütünüyle ele aldığımızda yani zahiri amelleri bütünüyle ele aldığımızda biz olaya nasıl bakarız? Yani azalarla amelin bütününü terk eden bir insana nasıl bakarız biz? Onu işleyeceğiz. Çok önemli bir şarkı. Çok önemli bir konu. Şimdi kardeşler buraya kadar amelin terkinin hükmünü tafsili haliyle birlikte anladık. Ancak bu husus hakkında değinmediğimiz önemli bir nokta var o da şudur. Zahiri, zahiri amellerden kastımız ne? Ben zahiri dedim mi ne anlayacaksınız? Yani azalarla amel. İnsanların gördüğü azalarla amel. Zahiri yani azalarla amelin cinsini terk ettiğin zaman. Cinsinden kastı ne? Bütününü. He? Zahiri amellerin azalarla amelin bütününü Bunun ismine ne diyoruz? Bütüne cinsini Tamam? Terk ederse Bunun hükmü nedir? Yani asrımızda meşhur olmuş bir ifadeyle Asrımızda ilim ehli tarafından Meşhur olmuş bir ifadeyle Zahiri amelin cinsi imanın kemal şartı mıdır? Tekrarlıyorum Zahiri amelin bütünü Azalarla yapılan amellerin bütünü imanın Kemal şartı mıdır? Kemal şartından ne manakası diyoruz? Yani olmasa da olur. Ama olursa kamil olur. Böyle midir? Yoksa sıhhat şartı mıdır? Yani olmasa imanın yok. İmanın geçerli değil şartı mıdır? Anlamayan var mı? Anlamayan. Şimdi bak mesela bir iki yerden kemal şartıdır duyuyorum. İşte hataların tasihi dedik ya yanlışları düzeltme. İşte bu onlardan bir tanesidir. Tamamıyla ehli sünnetin icmasına ters bir söylemdir. Kemal şartı demek. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki maalesef özellikle bu aslımızda bu mesele ilim talebeleri arasında anlaşmazlığa, fitneye sebep olmuştur. Bu meselede birçok yanlış ve eksik anlaşılmalar olmuştur. İlim, bazı ilim talebeleri ve aydın kişilerin bu konuda kafaları karışık durumda. Hakikaten böyle. Peki bu meselenin aslı nedir? Bu meselede doğru olan nedir? Bu meselede Selef'in görüşü ne yöndedir? Diyoruz. Diyoruz ki öncelikle şöyle giriş yapıyoruz kardeşler. Selef ifade etmek istediğin anlamları ortaya koyarken seçerken. Şimdi herkes hanımına hitap ederken, çoluğuna çocuğuna hitap ederken, bir derste talebelerine hitap ederken ne yapar? Kelimeler kullanır doğru mu? Herkes kelimeler kullanır. Susarak bir şey anlatamazsın. İşte Selef ehli sünnet alimleri ifade etmek istediğin anlamları ortaya koyarken ifade etmek istediğin bir anlam ifade etmek istiyorsun. Onu ortaya koyarken seçeceğin yani kullanacağın lafızları hem anlamı itibariyle hem de lafızları itibariyle ele alır. Mesela sen ne kullanıyorsun? Birisine bir şey anlatmak istiyorsun. Selef ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar? O anlatmak istediğin lafızlara bir bakar önce. Bir de o lafızın içine yüklediğin neye bakar? Manayı. Anlamlara bakar, manalara bakar. İkisi de önemlidir. Asıl itibariyle aslen kullanacağın kelimeler var ya anlatmak istediğin meramını anlatmak istediğin anlam var ya o anlamı anlatmak istediğin kelimeleri seçerken aslen hangi kelimeyi seçersen seç yeter ki dine ters olmadığı müddetçe ve yanlış anlamaya meal vermeyeceği müddetçe istediğin cümleyle kelimeyle ne yaparsın kullanırsın. Bunun usuldeki tarifi ne? La musahete fil istilah. Istilah ne? Kullanılan kelimelerde ne? Tartışma yoktur. Çekişme, çekişmenin, tartışmanın yeri yoktur. Önemli olan nedir? Anlamıdır. Doğru mu? Buraya kadar anladık. Ancak bakın, kullandığınız o kelimeler var ya, anlatmak istediğiniz şeyi kullanırken, o seçeceğiniz kelimeler, yani o terimler, anlamı yönüyle ele aldığımızda, anlamı yönüyle, Laf yönüyle ele aldığımızda Fevzullah abi ne diyorduk? Herhangi bir sorun yok. Ama anlamı yönüyle ele aldığımızda ne diyoruz? O zaman bu anlam dinin dışına çıkmaması lazım. Tamam? Bu anlam dinin dışına çıkmaması lazım. İşte buradan yolu, yola çıkarak. Bu basiretle yola çıkarak. Amel imanın sıhhat şartı mıdır? Yani olmazsa olmaz şartı mıdır? Yoksa kemal şartı mıdır? Yani olmazsa da olur. Hiç azalarla amel etmesen de olur şartı mıdır? Tamam. Güzel. O zaman amelin cinsi lafzını kullandık. Amelin cinsinden ne kastediyoruz? Amelin bütünü. İmanın sıhhat şartı ne demek? İmanın olmazsa olmaz şartı demektir. İmanın kemal şartı ne demek? İmanın olmazsa da olur şartı demektir. İşte bu tabirleri bu şekliyle Geçmişte hiçbir alim kullanmamıştır. Bu tabirleri, bizim şu an kullandığımız bu tabirleri, işte imanın cinsi, sıhhat şartı, kemal şartı, mütekaddim selef döneminden kimse, yani geçmiş eski ilk dönem selefinden kimse kullanmamıştır bunu. Bu tabirlerin hepsi sonradan ortaya çıkmış tabirlerdir. İşte biz sonradan ortaya çıkan tabirlere ne yönüyle bakarız? Hem lafızları yönüyle ele alırız, hem de anlamları yönüyle ele alırız. Amel imanın sıhhat. Yani olmazsa olmaz şartıdır cümlesi veya amel imanın kemali yani amel olmasa da iman olur cümleleri mücmel yani kapalı cümlelerdir arkadaşlar. Açmak lazım. Buna net cevap vermek için ne yapmak lazım? Açmak lazım. Çünkü amel imanın olmazsa olmaz şartıdır dediği zaman bir insan. Yani amel yoksa iman yoktur diyen bir insana desek ki ya bu insan yoldan eziyet verecek şeyleri kalırsa kafir midir? Ne diyecek? Değildir diyecek. O zaman niye olmazsa olmaz şartı dedim. Doğru mu? Kemal şartıdır diyen yani amel olmasa da iman olur diyen bir insana. ederiz ki yani Allah'ı sevme ameli terk ederse olur mu olmaz diyecek. O zaman niye o cümleyi kullandın diyeceğiz. Doğru mu? O zaman diyeceğiz ki aç. O yüzden bu cümleleri kullanmak yerine biz ne yaparız aslen? Aslen bakın aslen diyorum. Ne yaparız kardeşler? Şer'i olan yani dinde yeri olan tüm selef dönemi tarafından kullana, kullanılan tarifleri ne yaparız? Kelimeleri cümleleri tercih ederiz bu türlü cümleler yerine doğru değil mi? Tercih ederiz. Deriz ki ne deriz o zaman? Amel imandandır. Tamam? Amel imandandır. Selef bunu kullanmıştır. Ancak kardeşler bakın önemli bir nokta var. Selef bu cümleyi bu şekilde kullanmıştır. Ancak kardeşler dikkat etmemiz bir yerde bir yerde vardır ki o da şudur. Bu ortamda önem özellikle son asrımızda. Amel imanın sıhhat şartıdır. Yani olmazsa olmaz şartıdır. Veya amel imanın kemal şartıdır. Olmazsa olmaz. Olmazsa da olur şartıdır. İbarelerinin altına yüklenen anlamlar var bu dönemde. Bunların altı doldurulmuş, içi doldurulmuş. İçi doldurulduğu için biz buna cevap vermek zorunda kalıyoruz. Anlatabiliyor muyum? İçi doldurulduğu için buna ne yapıyoruz? Cevap vermekte zorunda kalıyoruz. İşte biz bu anlamları ele aldığımızda, anlamları itibariyle bu lafızları ele aldığımızda ne oluyor? Durum değişiyor. Demiyoruz ya Selef bunu kullanmamıştır o zaman hiç bundan bahsetmeyelim. Hayır. Lafız olarak istersen bahsetme. Ama altında bir anlam var onu ortaya koyman lazım. Selefin akidesi ne? O anlam ne nedir? Amel imanın olmazsa olmazı mıdır? Yoksa olmazsa da olur mudur? Bu bir anlamdır değil mi? Bunun dinde bir yeri yok mu kardeşler? Var. O zaman biz bu dinde yeri olan bu manayı ne yapmamız lazım? Ortaya koyup Selefin bu konudaki görüşünü ne yapmamız lazım? Beyan etmemiz lazım. Diyoruz ki kardeşler bakın Ehli sünnetin icmasıyla Ehli sünnetin icmasıyla Zahiri amellerin cinsi Yani azalarla yapılan amellerin Bütünü imanın Sıhhat şartıdır. Yani olmazsa imanın Sahih değildir. Yani olmazsa olmazıdır demek kardeşler. Olmazsa Olmazdır. Yani bir insan zahiri amellerin bütünü terk ediyorsa o kafirdir. Bakın bunu muayyenlere indirmiyoruz. Şu adam kafir şu adam kafir. Bizim konumuz o değil. Biz neden bahsediyoruz? Hükümden bahsediyoruz. Namazın terki kafir, Küfürdür. Doğru mu? Ama her terk edeni kafir görüyor muyuz? Burada tavsili var. Tamam Biz hükümden bahsediyoruz sadece. Bunu belirtelim. Bir daha buna dönmeyeceğim. O zaman diyoruz ki selefin icmasıyla zahiri amellerin terki nedir? Küfürdür. Yani bir insan hayatı boyunca Allah için hiçbir farz ameli yerine getirmiyor. Namaz yok, tek bir secde etmiyor, oruç yok, zekat yok, hat yok, ana babaya iyilik yok. Bu kişi nedir? Kafirdir. Onlarca ehli sünnet alimi, onlarca ehli sünnet imamı keza zahiri amellerin imanın olmazsa olduğuna işaret ediyor. Onlarca selef alimi Kur'an sünnet nasları da buna açık bir şekilde delalet etmektedir kardeşler. Onlarca ayet cennete girmek için salih ameli zikretmiyor mu? Bitti. Daha ne istiyoruz biz? Fakih olun kardeşler. Peki bundan sonra biz daha ne istiyoruz Allah aşkına? Onlarca ayet var. Cennete girmek için şu salih ameller işlenecek. Amelin imandan olduğuna bakın bir cümle kullanacağım. Bu cümle çok önemli kardeşler. Amelin imandan olduğuna delalet eden, işaret eden bütün deliller neye delildir? Amelin, imanın sıhhat şartı olduğuna delildir. Otomatikmen. Neden? Çünkü sen iman diyorsun, amelden oluşuyor sonra amel olmasa da iman oluyor. Bu çelişki. Doğru değil mi kardeşler? O yüzden bakın delil ne? Bunu yakalayın kardeşler. Amelin imandan olduğuna delalet eden bütün deliller, amelin imandan, imanın olmazsa olmazına nedir? Delildir. Sıhhat şartı olduğuna delildir. Hepsi aynı yaktadır arkadaşlar. Neden? Hepsi aynı yaktadır. Bugün Allah iman için kalbi bel belirtmiyor mu? İman için sözü belirtmiyor mu? Aynı siyakta, aynı bağlamda, aynı akışta neyi belirtiyor? Ameli belirtiyor. O zaman amel de imanın olmazsa olmazı. Amelin cinsi yani. Ama tek tek ele aldığımızda ilk oturumda ne yaptık? Onun açılımını yaptık. Ama bütün ne ele aldığımızda? Konu ne yapıyor arkadaşlar? Delil getiriyor. O yüzden bir insan dese ki amelin imanın olmazsa olmazına delil nedir? Diyeceğiz ki sen delil getir. İddia eden delil getirir. Neden? Çünkü sana göre de bana göre de biz ehli sünnetsek. Aramızda ittifak etmedik mi? Amel imanın olmazsa şey ee, amel imandandır, tamam. Madem ki amel imandandır, aynen ikimiz ittifak etmedik mi kalpte imandan, dilde imandan? O zaman sen aksini iddia ediyorsan, sen delil getireceksin. Eğer senden delil istiyorsa bu usulü bir hatadır. Bu usulde yapılmış bir hatadır. kardeş, bu tahtaya ben şöyle vurdum. Bu helal mi? Tahtaya vurman böyle iki helal mi? Delil. haramla delil getirilmediği müddetçe helaldir. Bak bu helaldir dedi bir de kafa salladı. Helaldir derken. Asılda her şey helaldir. Heh tamam. Ben de diyorum ki sen asılda her şey helaldir derken kafanı da salladın anda Asılda her şey helaldir derken kafanı sallamanın helal olduğuna delil getir. E olmaz ya. Böyle helalde delil aranmaz. Haram diyen delil getirir. Her şey aslen nedir? helaldir. Ta ki haramlığına delil gelinceye kadar. Bak ben helaldir derken şöyle yaptım. Nerede delil Kur'an'dan? Bir milyar tane ayet olsa sonu gelmez bunun. Doğru değil mi? Mikrofon kullanıyoruz. Nerede Kur'an'dan delil? Avize kullanıyoruz. Nerede Resulullah avize mi kullanmış? Bidat değil mi diyorlar birileri? Anlatabiliyor muyum? Bu usulü anlamamaktır. Anladık mı kardeşler? O yüzden bakın amel imandan olduğu ispatlandıktan sonra amel olmasa da olur diyen delil getirecek. Ben niye delil getireyim? Hem sen amel imandandır de Aynen öyle. Delilci başı mıyız? Doğru. Amelin imandan olduğuna delalet eden bütün bütün deliller sıhhat şartı olduğuna delildir. Hepsi aynısı yaktadır. Aksini iddia eden delil getirir. Usulde büyük bir hata yapılır aksini iddia eden. Amelin imandan olduğu sabit olduktan sonra ki bunda bir ihtilaf yoktur. Kemaldir diyen yani amel olmazsa da olur diyen ne yapar? Delil getirir. Aksi takdirde usulü hata yapılmış olur dedik. Selef hepsini arkadaşlar bakın bu cümleye dikkat edin selef hepsini bir cümlede bir siyakta bir akışta zikretmiştir hepsinden kastım ne? kalb ile tasdik değil ikrar azalarla amel selef bunu bir cümlede kullanmıştır değil mi? bakın selef bunu bir cümlede kullanacak ve cümleyi kullanırken hiçbir sözlü ayrıma gitmeyecek sonra sen de geleceksin ikisinin konumunu ayrı tutacaksın neydi o ikisi? kalple söz <gülüyor> ayrı tutacaksın amelin konumunu ayrı tutacaksın sevsinler seni kim, kim, nerede bu delil? Bu selefin o kullandığı cümleyi kafana göre değiştirmek, tahrif etmek değil mi? Yani selef bunu demiş ama bakmayın onların kalplerinde amelin yeri farklıdır. Kim diyor bunu? O zaman arkadaşlar selef iman kalb tasdik, dille ikrar, azalarla ameldir diyen hepsi, bütün selef ne de icma etmiş oluyor aynı zamanda o cümleleriyle? Amel imanın olmazsa olmazıdır. Bakın lügat zevki diye bir şey var. Şimdi e, Şeyh Yusuf bunu çok e, derslerde kullanıyor. da büyük bir alim. Şeyh yusuf Al lugat Lügat e, bir tabir kullanıyor. Ben onu Türkçe'de şöyle seçtim. Lügat zevki. Lügat zevki çok farklıdır arkadaşlar. Araplar öyle lügat zevki yaparlar ki yani cümleleri, kelimeleri, lafızları öyle acayip kullanırlar ki onlarla çok anlamlar ifade edebilirler ve Arap dili o kadar geniş ki bir kelimenin onlarca yüzlerce anlamları olabilir. Aslan kelimesini ifade eden yüzlerce lafız vardır. Kılıç kelimesini ifade eden yüzlerce nedir? Lafız vardır. Yani Arap dili zevkine dikkat edin. Buna neden diyorum. Bakın. Düşünsene ben diyorum ki şu üç parçadır. Bir şey anlatıyorum. Diyorum ki şu şey üç parçadır. Sen de diyorsun ki geliyorsun benim o cümlemi şöyle alıyorsun. Üç parçadır ama iki parçası olursa o şey tamdır. Bir parçası olmazsa iki parçası olursa o şey tamdır diyorsun. Bu benim cümlemi tahrif midir değil midir kardeşler? Tahrif. tahrif. Anladık O yüzden selefin amel imandan cüzdür bütün lafı aynı zamanda amel imanın olmazsa olmazı. Çünkü delil ne? Aynı cümle içerisinde ne var arkadaşlar? Kalp var. Aynı cümle içerisinde söz var. İşte bu lugatın zevkidir. Bu lugatın zevkidir. Yani demek ki sen hepsini selef aynı derecede koymuş ki bir cümlede ayrım yapmadan, hiç ayrım yapmadan bir cümlede bahsetmiş. Atabiliyor muyum kardeşler? Buna dikkat edin. Bakın selef şart olan itikat ve söz geçen aynı cümle içerisinde hiçbir ayrım yapmadan ameli de kullansın. Sonra sen gel kafana göre aynı cümlede yer alan amelin konumunu itikat ve sözün konumundan ayrı tut. Hem de hiçbir delil olmadan. Bunlardan bahsettik. Şimdi Kur'an'dan sünnetten mesela deliller. Ne dedik az önce delil olarak? Cennete girmeye salih ameli şart koşan bütün ayetler neye delil? Amel olmazsa olmaz. Mesela sünnetten delil Nu'man İbni Beşir hadisi var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bakın kardeşler. Ela ve inne fil cesedi mudgha İza salahat salaha el cesedu kulluhu ve iza fesadet fesada el cesedu kulluhu ela wa dikkat edin diyor. Cesette bir parça vardır. O düzelirse cesedin hepsi düzelir. Düzgündür. O bozulursa cesedin hepsi ne? Bozulur. O parça da nedir diyor hadiste? kalptir. Bu hadisteki bakın ince noktaya dikkat edin kardeşler. Eğer kişinin cezeti bozuksa bu neyin bozukluğuna delalet ediyor? Kalbi. Kalbi. kalbi. Demek ki zahiri amelleri işlemeyen bir insanın kalbi bozuk. Dikkat edin. Bu zahiri amelleri külli olarak terk etmenin küfür olduğunu gösterir. Külli olarak hepsini. Neden? Çünkü cesedin hepsi bozulur diyor. Ve zahiri ameller cesedin bütünüyle yapılır. Dikkat edin bak bu bunlar çok ilmi tabirlerdir arkadaşlar. Eğer kalp düzgünse ne olması gerekiyormuş? Tersten bakın. Zahira amel. amel olması gerekiyormuş. Yakaldık mı mevzuyu? O zaman diyoruz ki yazın bunu. Enne zahira vel batine mutelazimen. Zahir ve batın açık ve iç mütelazımdır. Birbirini gerektirir. Yani birisi yoksa diğeri yoktur. Diğeri yoksa ebri yoktur. Yani anladık mı arkadaşlar? Enne zahira Vall Bahtine mutalazimen. Zahir ve batın birbirini olmazsa olmaz olarak gerektirir. İçi dışı evet. O yüzden hiçbir amel işlemeyip de benim kalbim temizdir diyenler yalan söylüyorlar. Sen nasıl kalbin temiz olacak da alemlerin rabbine tek bir secde etmeyeceksin? Diyor ki ama hadiste demiyor mu Allah sizin kılığınıza, kıyafetinize, şeklinize, semalinize bakmaz. Kalplerinize bakar. Ama başka bir rivayete ziyade olarak ve amellerinize bakar diyor. Anladık mı? O zaman arkadaşlar enne zahire vel batine mutelazimen diyoruz ya. Zahir ve batın iç ve dış birbirini gerektirir. Bütün ince nokta aslında burada. Her kim zahili amellerin tümünü terk ederse kendisinde kalbi amellerin bulunmadığına delalet eder. Kalp bozuksa kalbi amel olur mu? Kalbi O zaman cesedin bozuk olduğu kalbi amellerin olmadığına delalet eder. Birçoğunun bulunmadığına delalet eder. Allah aşkına kalbinde Allah korkusu. Aslında Allah aşkına kelimesi hoş değil biliyor musunuz? Benim de ağzımdan zaman zaman kaçıyor bu. Çünkü aşk kullanılmaz aslında. Ama biz Türkler olarak içine uygunsuz anlam yüklemediğimiz için ...bunu kullanıyoruz. Yani mesela şunu da kullanıyoruz... ...bu da hatadır. Eşine, eşine insan... ...hayatım der. Bu yanlıştır... ...mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani... ...seni seviyorum dersin, güzelim dersin, bir şey dersin... ...anlatabiliyor muyum? Ama işte hayatım demek... ...eşine yine aşkım dersin... ...bunda bir sorun yok. Ama hayatım demek... Hoş değil. Çünkü benim hayatım, ölümüm ne diyor? Alemlerin Rabbi olan Allah. Kullanmamak daha evladır. Allah hakkında neden aşk kullanamayız? Çünkü el-aşku, aşkla hub yani sevgi arasında fark nedir? El-aşku yekunuma el leddeti Aşk lezzetle beraber olur. Yani şehvetle beraber olan şeye aşk denir. Ben mesela Ali abi Allah için severim. Kendi zevcemi de Allah için severim. Ama zevceme bir farklı yönüne bakarım bi Allah için severim, zevcemi de severim. Ama zevcemi normal sevginin dışında şehveti olarak da ne yaparım? Severim. Tamam. O yüzden bunu, bunu ifade etmiş olayım burada. Bu da ekstra bir fayda olsun. Şimdi sor kardeşim. Hocam ben bak ama konuyla alakalı mı? Neyi de seversin demiş. O da da cevabını bulamadığı için eşine gitmiş tabii. Eşi e, eşine sen bunu bilemedin demiş. Cevap vermiş işte karımı ben nefsimle severim. Allah'ın e, kalbimle severim. Çocuklarımı şefkatimle severim diye böyle bir hadis vardı. Biliyorsunuz. Tamam e, sorun. İşte maalesef bir de bir bir de, bir de soru. Soru buradan soru ne? Hocam yani hani dediniz ya de, demiş ya ben karımı nefsimle severim. Nefsimi severken ben işte orayı anlayamadım. Şefkatin üstlüklerimi severim demiş. E tamam bunda bir sorun sokumcu yok. Şefkatinle seversin, nefsinle seversin, duvarla sevemezsin. Nefsinle seveceksin ya bunda bir şey yok yani. Peki, tamam. Belki e, anlatamadın veya ben anlamadım. Dersten ben sonra de, sorarsın de, inşallah. De, tamam. De, ben de, ben de. Biraz uzayabilir. Dersten sonra sorun onları inşallah. Tamam. Ama yani konuyla direkmen alakalıysa... Onlar gelecek zaten. Şimdi öncelikle insan İslam'a la ilaha illallahla girmez mi? Girer, değil mi? La ilaha illallahla girer İslam'a. Sonra bakın, la ilaha illallahla bu insan İslam'a girdi. Di diyebilir miyiz ya? Amel şart. Önce amel et, sonra gel la ilaha illallahte. Zaten bu adam la ilaha illallahte demeden önce kafir. Ameli zaten kabul olmaz. Önce İslam la ilaha illallahla girer, ondan sonra ondan amel talep edilir. O ayrı bir mevzu, tamam? O ayrı bir mevzu. Önce kişi ilk İslam'a girdiği zaman İslam'la girer. Sonra mümin olur. Aralarında fark var. Onlar gelecek. Tamam mı? Şimdi zaten o şüpheyi getiriyorlar. Gelecek adam diyor ki ya Allah eğer amel şartsa insan amelsiz sadece kalple önce bir İslam'a giriyor. Nasıl İslam'a girecek? Anlatabiliyor muyum? Peki diyoruz ki mesela bir insan kalbi amellerle, inançlarla alakalı bir sürü mevzu var değil mi? Mesela mizana iman var, sırata iman var. Doğru değil mi? Mesela bugün Kafir İslam'a girdiği zaman ahirette olacak bütün fiilleri biliyor mu? Bütün fiilleri bilerek mi giriyor? Girmiyor. Buna rağmen İslam'a girebiliyor mu? Girebiliyor. Bak kalp, kalpte de demek ki bilmediği şeyler olduğu halde giriyormuş. Zaman, evet. kim var, ki. Anladık mı bu şüphenin cevabını? Gelecek o birazdan tavsiyle. Tamam. Kalbinde Allah korkusu ve sevgisi bulunup da hiçbir amel işlemeyen bir Müslüman arkadaşlar ancak farazı olarak kabul edilen, hariçte bulunmayan hayali bir kimsedir. Hariç ne? Sadece zihinde böyle bir insan tasavvur edebilirsin. Hariçte bunun yeri yoktur. Vallahi nefsinize sorun, düşünün ya bir insanı seviyorsun ya kişi eşini seviyor. Öyle bir seviyor ki ayrıldığı zaman intihar ediyor. Yani bak adamın düştüğü zavallı duruma bakın. Yani var ya hayatta sen hiçbir insan bulamasın ki bulamazsın ki bir şeyi arzu ediyor ve hiçbir engel yok. Buna rağmen hiçbir harekete geçmiyor. Haram olan şeyler dışında. Mümin onu kendini tutar. Bu düşünülemez. En azından kalp harekete geçer. O yüzden böyle bir insan farazı olarak düşünülür. O yüzden amel imanın sıhhat şartı değildir. Kemal şartıdır var. O kadar abes bir şeydir ki bunu konuşmak ilmi bir ayıptır aslında. Ama maalesef bu şüpheler, bu türlü söylemler ortaya gelince biz de bunu anlatmak zorunda kalıyoruz. Nasıl olur da hem Allah'ı seviyor ve korkuyor hem de hiç amel et işlemiyor. Bedeni harekete geçmeyen bir korku ve sevgi düşünülemez. Dediğim gibi zahir amelin cinsinin cinsinin terki kalp amellerinin bulunmadığına delildir. Kalp amelleri bulunmayan bir kimse de zaten nedir? Kafirdir. O yüzden kardeşler Şeyhül İslam birbirini temyenin bu hususta sözleri nefis derecededir. Burada hepinize nasıl yatım? Bu konu hakkında Şeyhül İslam'ın bir kısmı Türkçe'ye de tercüme edilmiş olan el-fetava var ya külliyatı dediğimiz bakmanızdır. Bunu nasihat ediyorum. E, nefis ilmi faydeler var bu konu hakkında o kitapta. Bu söylediğimiz hususla alakalı. Arapçasında 7. cilt 616'da. Arapçasında 7. cilt 616'da. Türkçesinde de yine 7. cilt olması lazım. Allahu Alem. Çünkü bildiğim kadarıyla 7 veya 8. cilde kadar Arapça ile Türkçesi aynı. Birbirine muvaffakat ediyor. Türkçe'ye çevrildi ya. 9'dan sonra değil mi Eyüp zannedersen zannedersem? 8'e kadar aynı. 9'dan sonra başka cildi çevirdiler. 9 kaçıncı cilt? 16. 16. 16. cilt falan aslında FETEVA'nın. Öyle çevirdiler. Ee, ama 7. ciltte imandan bahsediyor ama Türkçesinde kaçıncı sayfa onu bilmiyorum. Allahu Alim. Bakıp bulabilirsiniz belki Fihrist'ten. Allahu alem Orada şöyle müthiş bir cümle kullanıyor. Bakın kardeşler. Dikkat edin Şeyhul İslam'ın sözüne bakın. Şeyhul İslam Resulullah'ın varisi. Bakın dikkat edin ne diyor? cinsel جِنْسَ الْاَعْمَالِ مِنْ لَوَازِمِ اِيْمَانِ الْقَلْبِ Şüphesiz ki amellerin cinsi bütünü kalbin imanının levazımlarındandır. Olmazsa olmazlarındandır. Kalbin imanının olmazsa olmazıdır diyor. Şeyh Hulislam orada. Zaten bu zahiri amellere kalbin sözcüsü diyemez miyiz? Zaten öyle. Mi? Zaten işte dedi ki hani korkusuz, korkusuz. E, e, yani korku olacak ve sevgi olacak beden hareketi geçmeyecek. O mümkün değil yani. Böyle bir şey mümkün değil. Yani kalbi şeyde mesela, kalbi değil mi? Münafıklar zaten kalbi olarak küfre diyorlar. Evet. Zahiri amelleri de o yüzden zaten kabul değil. Şöyle o diyor ki kalp sözcüsüdür değil mi? Zahiri, Zahiri amelleri Şimdi şöyle, şu manada Müslüman olan için değil mi aslen İslam'ı kabul eden o da bizim az önce Numan İbni Beşir hadisi var ya. Numan İbni Beşir hadisi. Buna nedir? Delildir. O yüzden zaten mesela münafıkların bazı halleri ne yapıyor? Bedeni kalbine sirayet ediyor. Doğru değil mi? Mesela bir sürü fiilleri var münafıklığın alametine delalet eden. O da bedenle alakalıdır aslında. Evet, al, e, amellerin cinsinin terki ne dedik arkadaşlar? Sıhhatine zarar vermez sözü ehli sünnette batıl bir sözüdür. Bakın arkadaşlar ne diyoruz? Sen bırak zahiri amelin cinsini, bütününü sadece, bırak bütününü cinsini, namazı ele alsan bile ehli sünnetin cumhuruna göre namazın terki nedir? Küfürdür. Yani bırak sen cinsini, ehli sünnetin cumhuruna göre namazın terki nedir? Küfürdür. Sen gel amelin cinsinin terkini imanın kemalinden say. Sonra ama önümüzde namazın terki diye bir mesele var dendiğinde bu istisnadır de. Bu istisnadır de ya bu nasıl olur? Diyoruz ki yahu selefin sen diyorsun ki bak amelin bütününü terk etme küfür değil. Ama gel gör ki selefe göre cumhuruna göre namazın terki küfür. E buna ne diyeceksin ya o istisnadır. Ya kim diyor seleften bir tane cümle var mı bu istisnadır diye. Buraya o yüzden çok dikkat edin kardeşler. Şimdi çok çıksa, e, sıkça bana soru olarak yöneltilen ve e, hususun en önemli bu hususun en önemli noktalarından olan şudur arkadaşlar. Diyorlar ki bakın soru olarak bunun selef'in icması olduğunun delili nedir? Seleften kimler amelin imanın olmazsa olduğunu olmazsa olmazı olduğunu söylemişlerdir? İmamların sözlerinden delil zikreder misiniz? Bakın seleften bu hususla alakalı birkaç tane nakil zikredeceğim. Onlarca var. Meshhurlarına zikredeceğim arkadaşlar. Hızlıca okuyayım, ondan sonra dersi bitirelim. İmam-ı Şafii rahimeullah'ın sözü. Diyor ki: "Ve kana li icma'u min'es sahabeti ve't tabe'in ve men ba'dhum men edreknahum yekuluna'l imanu qaulun ve amelun ve niyyetun la illa Diyor ki: Sahabe, tabi'in ve onlardan sonra bizim kendilerine yetiştiğimiz kimseler. Sahabe, tabi'in ve onlardan sonra bizim kendilerine yetiştiğimiz kimseler iman, söz, amel ve niyettir. Herhangi biri diğeri olmadıkça geçerli değildir diye icma ettiler Bunu şerh usul-i itikad ehli sünne vel cemaatte lekayi, ne yapıyor? Bu rivayeti zikrediyor. İbn-i Teymiye'de külliyatında buna ne yapıyor arkadaşlar? Yer veriyor. İki El-İmam El-Acurri Hepiniz duymuşsunuzdur İmam El-Acurri şeriası var. Hicri 360'ta vefat etmiştir. İmam Şafii 204'te vefat etmiştir. Diyor ki: "İ'lemu rahiman Allahu ve iyyakum en allazi alayhi ulama'ul muslimin en el iman vacibun ala tasdikun bil kalb ve ikrarun bil lisan ve amalun bil jawarih. Sum ma'lemu enhu la tuzii'ul ma'rifetu bil kalb ve't tasdiku burada tasdik merfu okunur. Ela en yekuna illa en yekuna ma huve el bil lisan nutkan ve la bil ve bil hatta bil و فاذا كملت فيه هذه السلاس الخصال كان مؤمنا دل على ذلك الكتاب والسنه وقول علماء المسلمين diyor ki Allah size ve bize merhamet etsin. Biriniz ki Müslüman alimlerin üzerinde icma ettikleri esasa göre esasa göre iman bütün insanlara farzdır. Bu da kalbiyle tasdik, dil ile ikrar ve azalarla ameldir. Ve yine biliniz ki beraberinde dil ile söylemedikçe, bakın beraberinde dil ile söylemedikçe sadece kalp ile bilmek ve tasdik etmek yeterli değildir. Azalarla amel etmedikçe de kalp ile bilmek ve lisan ile söylemek yeterli değildir. Bu üç haslet bir kimsede eksiksiz bulunduğu zaman mümin olur. Kur'an, sünnet ve Müslüman alimlerin sözleri buna delalet eder. Bunu da Eşşeriada ikinci cilt Arapçasında 200, e, 686. sayfada belirtmiştir. Üçüncü alimiz i̇bn Batta. Battah. Hepiniz duymuşsunuzdur i̇bn Batta. Battah. 387'de vefat etmiştir. Diyor ki... Babun veya babu beyani veya babun beyanı diye okuruz. Biz şöyle okuyalım. Babun beyanul imani ve fardihi ve ennehu tasdikun bil kalb ve ikranun bil lisan ve amelun bil cevarihi vel harakat. La yekunul abdu mu'minen illa bi salas. selas. Yekul kâle şeyh i'lemu rahimekumullâh. أن الله جل ثناؤه وتقدس أسماؤه فرض على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسوله ولكتبه وبكل ما جاءت به سنة وعلى الألسن أن نتق بذالك والإقرار به قولا وعلى الأبدان والجواره العمل بكل ما أمر به وفرض من العمل لا تجزي ve من هذه الا بصاحبتها وبكل ما شرحته لكم نزل به القران وماضت به السنه واجمع عليه علماء الامه bunu 2. cilt 760 ibane ı Şeriat el ibane an şeriatı el firketi neci diyor ki imanın farzının ve iman kalp ile tasdik dil ile ikrar ağzalar ile amel olduğunun beyanı Kul bu üçü olmaksızın mümin olmaz babı. Baba bak. Bu üçü olmaksızın mümin olmaz babı. Sonra diyor ki Allah size rahmet etsin. Biliniz ki Allah Teala kalplerin kendisini tanımasını ve onun peygamberlerini, kitaplarını ve sünnetin getirdiği her şeyi tasdik etmesini, dillerin söylemesini ve ikrar etmesini, bedenlerin ve azaların onun emrettiği her şeyi yapmasını farz kıldı. Amelleri farz kıldı, bunlardan herhangi biri diğeri olmadıkça caiz değildir, geçerli olmaz. Gördünüz? Size açıkladığım her şey Kur'an'da ve sünnette geçmektedir ve ümmetin alimleri bunun üzerine icma etmişlerdir. Yine İbn-i Teymiye, manu olarak zikletiyorum, Arapçısını okumuyoruz manu olarak diyor ki, İman ehli sünnetin indinde söz ve ameldir. Buna kitap sünnet ve selef'in e, selef icma etmiştir. Bu kendi mekanında mukarrar kılmış bir husustur. Söz Resul'ün tasdik etmektir. Amel ise sözün tasdikidir. Diyor ki فَاِذَا خَلَ الْعَبْدُ عَنِ الْعَمَلِ بِالْكُلِّيَّتِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا Eğer kul bu üçünden birinden bu üç var ya kalbiyle tasdik değil herhangi bir tanesinden külli olarak ne yaparsa ayrılırsa hali olursa bu kişi mümin bunu Şerhül Umdeh 2. dilt 86. sayfada. En son e, iki tane kaldı. El-Şeyh Muhammed bin Abdül Vahhab. Rahimahullah. Muhammed İbni Abdül Vahhab hepiniz biliyorsunuz. Türkçe'ye de basıldı bu kitap. Oradan da bakabilirsiniz. Kura bayınları bastı. Keşfuş Şubahat meşhur kitabı. Diyor ki. La hilafe. Enne tevhide la budde en yakune bil kalbi. Diyor ki tevhid hem kalp hem dil hem de amel ile olması gerektiğinde hiçbir ihtilaf yoktur. Bunlardan işte asıl burası geliyor. Herhangi birisi yerine getirilmeyecek olursa kişi Müslüman olmaz. Son olarak selefin büyük alimlerinden İshak bin İbrahim diyor ki Mürci'e guluvva düşmüştür. Galatil mûrci etu diyor. Mürciye gulufa düşmüştür. <gülüyor> Hatta sâre min kavlihim ta ki sözleri şuna ulaşmıştır. Öyle ki sözleri şu hadde kadar ulaşmıştır. Her kim namazı. Bakın mürciye neyle gulufa düşmüş onu söylüyor. Her kim namazı, zekatı ve diğer tüm farzları da terk ederse o mü'mindir. Çünkü o bunları ikrar etmiştir. O yüzden mü'mindir. Böyle demekle gulufa düşmüştür diyor. Bu fikri herhangi bir taifeye bu, bu fikri hangi taifeye nispet ediyor arkadaşlar? Mürciye. Mürciyeye zıttı nedir? Ehlü sünnet icma etmiştir demek. Yok bu sözlerinin zıttı nedir? Yani mürciye huluba düşmüşse ehl sünnet bunun zıttında ne demek? İcma etmiştir. ehl sünnetin görüşü bu değildir demektir. Yani bu mürciyelerin söylediği değildir demektir. Bunun üzerine bir şey söyleyeceğim. Zamanında bir miskinle yaptığım konuşmada bu tabi tekfirci birisi ben ona mesela zamanında, burada da açıklık getirmek istiyorum, o yüzden söylüyorum. Zamanında bir mevzu konuştuk. İşte Maide 44'le alakalı vesaire. Ben ona bazı icmaları zikrettim. Cehalete bakın. Yani cehalet ne hadlere ulaşmış. Diyorlar ki, diyor ki ben ona mesela işte İbni Abdilber Tenimhid'de Acurri Şeriat'a böyle böyle demiştir diyorum. Diyor ki ben İbni Abdilber'de buldum da senin söylediğin nakli ama Şeriat'a bulamadım. Sonra reddiye yazmıyor bana. Yolluyor o reddiyeyi. Ben yarısını okudum sonra okumadım sadece bulamadım diyor oraya okudum ve sizden bunu istiyorum diyor İ ispatlamanızı istiyorum diyor bakın arkadaşlar işte seleften uzak olduğun zaman eğer kişide bidat olduğu zaman düştüğü durumlar bu olur ben cevap vermedim hiçbir cevap vermedim buna kaldı öyle ve sonra da beyanında işte ben talep ettim getiremedi diyor bakın arkadaşlar bana bir tane alim söyleyin 1400 seneden bugüne kadar. İcmayı zikretmek istediği zaman icma lafzını kullanmak zorunda olsun. Bir tane alim söyleyeyim. Hiç böyle bir usulde kaydıyor. Bakın. ehli sünnet alimleri İshak İbrahim'in bu sözünü neye delil getirmişler? Ehli sünnet amelin imandan olduğuna icma etmiştir sözü. Bu sözde amel imandandır diye selef icma etmiştir sözü var mıdır? İshak ibn İbrahim'in. Var mıdır? Yok. Ne diyor? Mürciye huluba düşmüştür. Yani ne? Selefin mezhebi, mürciyenin bu mezhebi değildir demek. Anladık mı kardeşler? İmam Bukhari ne diyor? Binden fazla şeyhle görüştüm. Hepsi iman ne diyor? Söz ve ameldir. Eylü Sünnet İmam Bukhari'nin bu sözü neye delil getiriyor? İcmanın. İcman lafzını zikrediyor mu bu cümlede İmam Bukhari? Ne diyor? Binden fazla şeyhle görüştüm diyor. Değil mi? İşte arkadaşlar bakın. İcma nasıl anlaşılır ki? İcma lafzının geçmesi mi lazım? Bunu kimse söylemiyor, hiç kimse. Vallahi az önce de, yani az önce derken ilk oturumda da söyledim. İcmanın ne zaman hasıl olduğu, icmanın ne olduğunu bilmek, anlamak Allah Subhanahu ve Teala'nın ilim babında bir ilim talebesine verdiği en büyük nimettir. En büyük nimettir. Vallahi bu öyle azim konudur ki icma mevzusu. Öyle azim konudur ki bir talip, ilim talebesi bunu fık ederse ilmi hayatı zirvededir onun. Onun önü açıktır. Bunu fık edemezse ki bunun hakkında özel dersler yapacağız inşallah. Ama işte dediğim gibi yani her zaman söylüyoruz. Türkiye ortamı e, bazı şeylere e, hazır değil. Yani bazı temeller almadığı müddetçe insanların bunu anlaması zordur. Mesela biz Allah'ın tuzak kurma sıfatı vardır diyene kadar... Muhammed abi veya Muhammed abi o derste yok. Eyüp kaç ders işledik akidetul vasiyede? 10 ders işledik doğru değil mi? Veya yok ya e, vasiyede değil şey. E, Kabahid-i abi doğru değil mi? Kaç ders işledik? 10 ders işledik. Daha yeni anlattık ona. 10 On ders temel verdi ki adam bunu anlasın. Allah tuzak Kurumu kurmaz mı? Aldatır mı aldatmaz mı? Tereddüt eder mi etmez mi? İşte şimdi bu meseleler de böyle. Sana miskine cevap versen ne olur? Cevap vermesen ne olur icma? Benim diyor bu soruma cevap ver. Nerede demiş acuzi bunu? anlamıyorlar olay böyle olunca işte bu türlü sorunlar çıkıyor gündeme yani böyle bir e, hazin bir durum var zaten tekfircilerin genelinin durumu budur bu ümmetin bu kendini selefe nispet eden en şerli taife tekfircilerdir bunu biliyoruz selefe nispet eden en şerli taife nedir nispettir bakın her zaman bir tez atıyorum ortaya bu tez çok önemli arkadaşlar semavi dinler diyoruz değil mi biz buna dinler var tahlif edilmiş onlar bir İslam kalmış Zaten nesretmiş kellerini. Bir de ne var arkadaşlar? Diğer dinler var. Uydurulmuş. Toplam kaç tane? Yüzlerce, binlerce. Doğru mu? Bakın Allah Subhanahu ve teala bütün bu dinlerin içerisinden bizim için İslam'ı seçmiş. Nasip etmiş. Bakın adımlara devam ediyorum. Bununla bırakmamış Allah Subhanahu ve teala. Ve bu İslam'ın içerisinde kendisine hakka taife e, nispet eden yüzlerce fırkalar. Bunun içerisinden de Allah sizi seçmiş. Bakın bu fırka selef fırkası, taifesi ve bu selef fede, kendisini nispet eden onlarca yüzlerce grup çıkmış ve onun içinden de Allah sizi seçmiş. Bu var ya öyle bir büyük nimet ki vallahi, öyle bir büyük nimet ki gece gündüz secdede ağlasan yani iğne ucu kadar değerini veremezsin bu nimetin. He birilerinin sözüne göre ya herkes kendini o hak taifeye nispet ediyor. E diyor tabii ki bunu inkar etmiyoruz ediyor diye ben o hak tayfeden çıkacak değilim. Anladık mı kardeşler? İşte bu hepsi nedir biliyor musunuz? Bütün olay tek bir noktaya dönüyor. Dinin bütün mevzuları, fıkıhtan, akideden hepsi selefin fehmi. Selefin fehmi olmadan vallahi insan müşrik olur farkına varmadan. Müşrik olur farkına varmadan. Der ki Allah tuzak kuruyor, Allah'ın söylemediği şeyi Allah'a nispet etmiş olur. Allah tuzak kurmuyor der, Allah'ın ispat ettiği şeyi Allah'a ispat etmemiş olur. Çünkü Allah'ın tuzak kurma diye bir sıfatı yoktur. Tuzak kurmama diye de bir şey yoktur. Tafsil vardır bunda da. Mesela bu bir örnektir. Ama sen açıp okursan meali, kafana göre okursan rivayetleri, Allah tereddüt de ediyorum der. Bunu da verirsin Allah'a. Unuturum der. Tevil etsen, hani tevil etmiyordun isim sıfatları, unutma sıfatını tevil etsen. Tevil etmiyorsan, unutma sıfatı mı vereceğiz Allah'a? Evet veriyorum derse, veriyorum ya kim ne ders edesin dese bir insan. O zaman 1400 senedir bu dini sen mi anladın bir tek? Seleften kimse Allah'a unutma sıfatını vermemiştir. Ama seleften de kimse unutma sıfatını Allah'tan nefretmemiştir. Çünkü burada da tavsiye var. Şimdi bu kafanızı karıştırmasın diye hemen bunu açayım sonra zihninizde meşgul etmesin. Allah biz sizi unuttuk diyor mu kardeşler? Evet. Unutmanın iki manası var arkadaşlar. Bir, terk etme. İki, ilmin zail olması. Şimdi bu ayet yüzde elli yüzde elli doğru mu? Ya Allah Bizim anladığımız manada unuttuk diyor ya da sizi terk ettik diyor. Doğru mu? O zaman ihtimalli. İhtimalli olduğunu mu? Ne yaparız? Başka bir delil ararız. Başka delile de baktığımızda Allah biz sizi unut, senin Rabbin unutmaz ve şaşmaz demiyor mu? Tamam, yüzde elli manasından yüzde elli iptal oldu. Doğru mu? Geriye ne kaldı? Terk etmek. Yani siz bizim dinimizi terk ettiğiniz gibi biz de sizi terk ediyoruz. Diyor. Yani bu bir. Iş. Ama sen şimdi kafana göre bunu okursan ben anlıyorum açık. Böyle olmaz. Şimdi selefin fehmine dönmediğin zaman farkına varmadan müşrik olsun. Biz nitekim hululye görüyoruz değil mi? Bir sürü hululye görüyoruz Selefe nispet eden kendini. Allah bulutlarda geziyor diyor dünya semasına inme hadisini öyle anlamış. Vallahi yani insanlara davet etme konumunda olduğumuz için şu an onlarca insanla birebir muhatap oluyoruz. Ve Allah şahit onlarca bu tür insanla karşılaştığında. Allah dünya semasına iner rivayetini işte bu bulutlara iner olarak anlamış. İşte buralara gelir hulul eder gibi anlamış. Yani mealciler zaten e, hadisi mutlak inkar eden biliyorsun kafirdir ona. Onun cehaleti de özür değildir. Cehalet dâhil yoktur. Bir insan dese ki sünnet mutlak olarak üccetlidir hiçbir yönüyle. O adam muayyen olarak tekfir edilir o adam. Kafirdir. E, o adam muayyen olarak tekfir edilir. Onda cehalet dâhil yoktur. O Resul'e iman etmiyor zaten. Şimdi arkadaşlar bunu neden söylüyorum? İcma mevzusu, icma mevzusu Allah Subhanahu ve teala'nın bir insana ilim talebesine vereceği en büyük nimet olur kardeşler. İlim talebesine vereceği. En büyük ne olur? En büyük nimet olur. Bunu anlamak çok büyük bir başarıdır. Neden diyoruz çok büyük bir başarı? Çünkü bugün icmayı Ehli sünnetin dışında da kabul eden taifeler var. Çok nadir mesela Şiyaların bazı aşırıları gibi veya bazı mutezilenin bazı aşırıları gibi kişiler icmayı inkar etmiştir. Onun dışında icmai'nin hücretini inkar eden hiç kimse yoktur tarihte. Bunlar... İcmayı fırkalar olarak kabul etmişler ama e, tariflerinde itiraflar olmuş. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyorum icmayı anlamak çok büyük bir nimettir. Herkese bu nasip olmaz. İcmayı anlamak herkese nasip olmaz. O yüzden arkadaşlar icmayı en güzel anlatan Şeyhul İslam'dır. Tarif etmiştir. İnşallah usulü mevzularda, ileriki dönemlerde bu gelecektir. Ama biz şunu söylüyoruz. İcma selef bu konuda icma etmiştir. Ve icma lafzını kullanmak zorunda değildir. O yüzden arkadaşlar burada benim size söyleyeceğim şudur. Amelin imandan olma mevzusu hem sözlü icma lafzı olarak gelmiştir hem de ne işaret olarak gelmiştir. O yüzden icma lafızlarını zikretmeden önce dikkat edin iki kelime kullandım. Dedim ki bir işaret olarak iki lafzı olarak. Ee, kaç dakika oldu? Kaset oldu. bizim derste.